Meharit Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Soran biri kafirler için gerçekleşecek azabı sordu ki O azabı savacak kimse yoktur O azap yüksek makamların sahibi Allah'tandır Melekler ve ruhlar miktarı elli bin sene olan bir günde ona yükselir Sen güzelce sabret Şüphesiz ki onlar o hesabı uzak ihtimal görüyorlar Biz ise onu yakın görmekteyiz O gün gök Erimiş maden gibi olur. Dağlar yayılmış yün gibi bir hal alır. Hiçbir dost da dostunu soramaz. İnsanlar birbirlerine gösterileceklerdir. Suçlu kişi o günün azabından kurtulmak için oğlunu, yani çocuğunu, eşini, kardeşini, kendisini koruyup barındıran yakınlarını ve yeryüzünde kim varsa hepsini kendisini azaptan kurtarması için fidye vermek isteyecektir. Hayır, şüphesiz ki o cehennem derileri kavurup soyan alevli bir ateştir. Arkasını dönüp yüz çevireni ve mal toplayıp yığan kimseyi kendine çağıracaktır. Şüphesiz ki insan çok hırslı yaratılmıştır. Başına bir kötülük geldiğinde çok sızlanır. Bir hayra yani zenginliğe ulaşınca da çok cimri kesilir. Ancak salat edenler yani Allah'a destek olanlar hariç, onlar salatında, Allah'a desteklerinde devamlı olanlardır. Onlar mallarında açıktan isteyen ve açıktan isteyemeyenler için bilinen bir hak bulunanlardır. Onlar hesap gününe inananlardır. Onlar Rablerinin azabından korkanlardır. Şüphesiz ki Rablerinin azabına karşı güvende olunamaz. Onlar namuslarını koruyanlardır. Ancak eşleri yani evlilik yoluyla meşru olarak sahip oldukları kişiler hariç şüphesiz ki onlar... Eşleriyle ilişkilerinde kınanmazlar. Bundan öteye geçmek isteyenler ise haddini aşanların ta kendileridir. Onlar emanetlerine ve sözlerine uyanlardır. Onlar şahitliklerini yerine getirenlerdir. Onlar salatını yani Allah'a desteklerini koruyanlardır. İşte onlar cennetlerde ağırlanacaklardır. Kafir olanlara ne oluyor ki sağdan ve soldan bölük bölük sana doğru boyunlarını uzatıyorlar. Onlardan her bir kişi nimet cennetine konulacağını mı umuyor? Hayır, şüphesiz ki biz onları bildikleri şeyden yarattık. Hayır, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve biz asla geçilebilenler değiliz. Yani bize kimse engel olamaz. Sen onları şimdilik bırak da kendilerine vaat edilen günlerine kavuşuncaya kadar Boş işlere dalsınlar, oynasınlar. O gün onlar sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi kendilerini aşağılanma kaplamış olarak gözleri perişanlıktan yıkılmış bir halde mezarlarından hızla çıkacaklar. İşte bu kendilerine vaat edilmiş gündür.